Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Evet, Günaydın. nasıl vaziyet? Şimdi iki konumuz var esas itibariyle. Birisi Yunanistan'daki bir çok ciddi bir şiddetin de yer yer kullanıldığı kundaklama ve benzeri eylemlerin de olduğu gösterilerle beraber geçti paketlerde yani kemer sıkma paketleri evet. ama senin de yazında da belirtildiği gibi yönetilemez hale geldiği bir durum arz ediyor. Öte yandan da Türkiye'de de istihdam rakamları yayınlandı. Belki ondan da bahsederiz bugünkü konumuzda. Önce Yunanistan'la başlayalım istersen. Evet. E, Valla izleyiciler belki de Yunanistan'dan bilmiyorum. Bukmaya mı başladılar? Neredeyse değil mi? <gülüyor> evet. e, her programda iki haftada bir e, Yunanistan'ı konuşuyoruz o aylardan beri. E, ama bu tabii doğal. Çünkü hakikaten e, Yunanistan e, çok kötü bir durumda. Yani bir taraftan büyük bir yoksullaşma var. Son önlemler bunu daha da arttıracak. Çünkü dinleyicileri hatırlatmak lazım. Asgari ücret %20'den fazla düşürülüyor gençler için. %30 düşürülecek. Zaten ücretler yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Bu daha da hızlandıracak. Ücret düşsünü. Bunun tabi amacı yani ne yapmak istiyor Troika? Troika malum işte Avrupa Birliği Komisyonu ki bunu daha çok Almanya diye okuyabilirsiniz ya da Kuzey Avrupa diye Avrupa Merkez Bankası veya AMF <gülüyor> bu üçü şeyin Yunanistan'ın Euro'dan çıkmasını istemiyor daha doğrusu Avrupa Birliği Komisyonu, Almanya bunu göz alamıyor zaten Yunanistan'ı nasıl çıkartacakları da belli değil çünkü böyle bir uluslararası Avrupa hukuku da geliştirilmemiş durumda yani Euro'ya girişin hukuku var çıkışının hukuku yok Dolayısıyla e, Yunanistan istemedikçe mümkün değil. Yunanistan da istemiyor. Çünkü bunu bir şantaj olarak da kullanıyor aynı zamanda. O zaman geriye Yunanistan'ın e, büyümesini ve rekabet gücünü kazandırabilmek için çünkü başka türlü sadece kemer sıkarak büçülüyor. E, bunun sonu yok. Borçları küçülerek hiçbir ekonomi üstesinden gelemez. Burada e, bütçe e, açıklaya kadar yani kenar sıkma kadar büyüme çok önemli. Büyüme yaratılması lazım. E bunu nasıl yaratacaksınız? O zaman işte ücret tek yol kalıyor geriye ve oradan çıkmayacaksa ücretleri düşürelim. Şimdi bu tabii son derece sancılı bir süreç. Dün Le Monde bir şey yayınladı. İnsan manzaraları bir çeşit Yunanistan'dan. işte bir Fransız gazeteci ya da gazeteciler Yunanistan'ı dolaştılar çeşitli kesimlerden. Aa, insanlarla konuşmuşlar durum nedir diye. Vallahi içim kaldırmadı. Yani bunu gelecek haftada yazacağım. Çünkü böyle ücretler, makroekonomi, yok işte eurodan çıktı çıkmadı, devaluasyon, bütçe açığı, borç oranı bunları böyle gayet soğuk bir şekilde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Tabii ki bu iktisatçılar açısından kaçınılmaz. Fakat insani boyutu olayın hakikaten feci. Ve bu daha da beter olacak bu yol. Şimdi Yunan halkı bu açıdan çok öfkeleniyor. Çünkü bizim suçumuz ne diyor? Ve bu bir siyasal çıkmaza doğru sürükledi. Çünkü Yunan halkı bu önlemleri kabul etmiyor. Alternatif var mı? Partiler onu da öneremiyorlar. Ne iktidar ne muhalefet partileri. İktidardaki parti dediğimiz zaten kimin iktidarda olduğu da belli değil. Biliyorsun bir Papademos işte Papandreou'ya büyük baskı yapıldı ve Papa'nın diyor ayrılmak zorunda kaldı. PASOK hükümeti yerine bir üçlü koalisyon kuruldu. Yeni Demokrasi Partisi, PASOK ve aşırı sağcı Laos'tan oluşan e, bunun da başına işte bir teknokrat malum getirdiler. Papa demos. Şimdi bunlar e, zor zor parlamentodan bu önlemler geçti. Fakat 20 tane Yeni Demokrasi Partisi ya da 22 tane neyse fark etmez. 20 kadar birinden 20 kadar öbüründen milletvekili Karşı çıktı ve atıldılar partiden, partilerinden ihraç edildiler zaten öyle söylenmişti. Fakat koalisyonun üçüncü ortağı Laos çekimsel kaldı ve hiç şeye imzalamaya yanaşmıyor. Şimdi şey de bunu gördü Avrupa Birliği Komisyonu da bu önlemler parlamentodan geçti ama bunu uygulayacak mı bu çok zor. Bu, bu politikaları uygulamak ve Yunan halkına kabul ettirmek empoze etmek. E, o zaman istiyor ki, çünkü Nisan'da büyük bir olasılıkla seçim olacak. Çünkü böyle e, şeyle, Yamalı Bohçe gibi bir koalisyonla e, daha fazla gitmesi mümkün değil Yunanistan'ın. E, oradan ne çıkacak seçimden belli değil. E, muhalefet yani bu pakete karşı olan partiler pekala çoğunluğu alabilir. Ondan şimdiden aslında çok safçı çünkü siyasette Onların hiçbir geçerliliği olmaz imzaların siyasi gerçekler karşısında ama her şeye rağmen imza istiyor ve dün toplanacaktı Euro Group. yani bu işte paketi 130 milyar verecekler malum şeye Yunanistan'a tabi taksit taksit verecekler bunun işte onayı için dün toplanacaktı Maliye Bakanları Pazartesi yerde evet, ertelenmek üzere imza isteniyor. <gülüyor> Bu imzayı Samaras atsa bile yani Yeni Demokrasi Partisi'nin başkanı, lideri ki o parti şu anda önde ama sadece yüzde otuz civarında bir destek gözüküyor. Hadi Papandre'yi de atsın ama o yerlerde sürünüyor, yüzde ona düşmüş durumda. Yani ortada bir imza atılsa bile büyük bir ihtimalle Laos'a atmayacak imzayı. Dolayısıyla gene bir çıkmazda Yani bu hakikaten Yunanistan'ın bu durumunun nasıl yönetileceği, bu kriz sadece ekonomik bir kriz değil, aynı zamanda bir siyasi kriz haline geldi. Geldik ee, nasıl pardon. yöneteceklerini Hı -hı. bilemiyorlar yani Bunun Avrupa da bilemiyor nasıl yöneteceği. Evet yani ben şeyi gördüm de bir bu Memorandum of Understanding dedikleri işte bir belge evet. imzalanıyor ya bu 130 milyar evet. avronun şey için çok şaşırtıcı, gayet özetleyen bir yeri var. Yani hükümet yönetenler, Yunanistan'ı yönetenler bu sermayenin serbest dolaşımı kurallarını hara sokabilecek herhangi bir tedbir alamazlar ve öneremezler diyor hükümetten. Ne devlet ne de diğer kamu kuruluşları da shareholder yani bu shareholder agreement dedikleri nedir onun adı yani bir takım ortaklık anlaşmaları. Evet, ortaklık anlaşmaları falan yapamayacaklar. Gene sermayenin serbest dolaşımını engelleyici sonuç verecek ya da işte şirketlerin kontrol ve yönetimini etkileyecek hiçbir şey yapamazlar diye artık gayet net bir yani neredeyse Sing Abdon Singlerin romanlarından falan çıkma bir durum var böyle bir yönetim olacağını insan düşünemiyor şimdi hem ücretler emeklilikler kısılmış da dediğim gibi pek çok iş kaybediliyor bir yandan da tabi sermayenin dolaşımı önceliği var şöyle de açık bir şey varmış mesela Margaret Kimberley yazmış bebek maması bile artık şey için güvenli mi değil mi diye kontrolden geçirilemeyecekmiş. Yani bebeği de atıp duruyorlar. Banyo suyuyla beraber diyor. E bu tabii çok evet, acayip bir durum. Yani bunlar tabii e, olayın esasıyla ne kadar ilgili şu anda kestiremiyorum ama e, yani şeyin e, Yunan ekonomisi daha önce hem Avrupa aslında birliğinin tabi üyesi Yunanistan fakat çok çok şey davrandı, çok bağımsız davrandı. Ee, tabii biliyorsun bu, şeyleri de gizlediler, hesapları da gizlediler. Evet. Yani bir bakıma Avrupalıları da kandırdılar ama bunu tabii Yunan halkının sorumlu değil ve şey de bugün artık Yunan basını da, aydınları da tamamen tefessü etmiş bir siyasal sınıftan ve sermayedar kesiminden söz ediyor, vergi kaçıran Kaçırdığı vergilerin paralarını İsviçre'de bankalara götüren, öbür taraftan rüşvetin son derece yaygın olduğu. Yani baktığın zaman e, Yunanistan'a e, yani bu, bu, biz hani şu beğenilmeyen, burun kıvrılan Romanya ve Bulgaristan'dan daha beter olduğu çıkıyor. Ama buna karşılık Yunanis, ve Yunanistan ve Yunanistan'ın refah düzeyinin üç katı refah düzeyine sahip. Evet. Bu tabii tamamen borçlarla oluşturulmuş bir yapay refah düzeyi. Bunu tabii halk farkında değil. O insanlar gidiyorlar, çalışıyorlar, işte bu maaşlarını alıyorlar, iyi yaşıyorlardı. Bunu da söylüyorlar. Fakat verimlilikleri işte aldıkları ücretle müttenasip değilmiş. Ülke kötü yönetiliyormuş, ekonomi verimsizmiş. Şimdi bunu insanlar fark edemezler. Evet, günlük bundan, yaşamlarında evet, çalışma bunun, yaşamlarında bundan sorumlu tutulamazlar yani evet bu şeyin ücret düzeyinin gene ekonominin ortalama verimlilik düzeyine düşürülmesi lazım bu tabi eşit bir şekilde de dağılmıyor bir takım insanlar işsiz kalırken hala bazıları büyük paralar kazanabiliyor hala vergi kaçırabiliyor yani büyük bir adaletsizlik aynı zamanda dolayısıyla toplumda da tabi Gerilim hat WhatsApp'a çıkmış vaziyette ee, ve bu şiddet olaylarına sen de başta dikkat çektin hele bu son gösterilerde pazar günkü gösterilerde sanıyorum 15-20 tane bina yıkıldı. 4 400 bu, binadan tabi, bahsediliyor. Nereye varacak? Yani şudurlar yani ya sindiri sindiri sindirebilirler de Yunan halkını sonuçta ee, yani bu kabillerler ve tamamen o zaman umutsuzluğa kapıldığı zaman İntihar oranları vesaire zaten artış başlamış durumda. Büyük patlamalar yaşanabilir. Yani şeyi tasavvur edebiliyor musun Allah aşkına? Her iki gençten biri işsiz durumda. Evet yanında da. Bu artmaya bir, devam diyorsun. edecek büyük bir olasılıkta. Daha kaç yıl devam edecek o da belli değil. Hani denir ki ya bir yıl iki yıl işte kemer sıkacağız, fedakarlık edeceğiz. Ama şöyle bu bu, bu plan çok mantıklı bir plan. Sonunda işte iki yılın sonunda yavaş yavaş tekrar. Yunan ekonomisi büyümeye başlayacak ve faiz düzeyini artırmaya başlayacak. Bunu söyleyemiyorsun. Evet. Yani çok tuhaf bazı benzetmeler, metaforlar ve göndermeler de yapılıyor. İşte bu şeyin yönetiminin Ali Baba ve 40 Haramiler durumuna geldiğini de söyleyenler var. İşte Margaret Kimberley diye birisi var o şeyde yazmış mesela ya paranı ya canını dediler Yunanistan'a aşağı yukarı böyle bir şey. Dün de Russia Today'den okuduğumuz bir şey vardı Mahir'le o da ilginç yani. Evet orada da Venedik taciri benzetmesi yapılmış. Shylock'un bir kilo et teminatı karşılığında. Yunanistan'a verilen borçların verildiği ve bunun üzerinden aslında bunun böyle bilindiği için bu borçları veren bankaların e, bu kadar aptal mı olduğu sorgulanıyordu. Pardon duyamadım. O kadar? Ee, bu kadar aptal mı bu bankalar bu borçları geri verilemeyeceğini bile bile veriyorlar veya bu hükümetler ödeyemeyecek işte bile, bile bile veriyorlar sorusu soruluyor. Rating, ya, rating şirketleri de <gülüyor> e, bu şeyde Almat Faca'da <gülüyor> rol oynadı. Bunların onlar da geçerince farkına varmadılar. Ee, öbür taraftan güçlü işte bankalarda ya nasıl olsa bu euro üyesi bir şekilde Yunanlar borçlarını ödeyemezse işte Avrupa öder herhalde şeyine kapıldılar. Ee, bunun tabii fark edilmesi, fark edildiği andan itibaren de zaten iş çığırından çıktı. Yani Yunanistan piyasalarda borçlanamaz hale geldi. Ya yani şu anda kimse piyasalarda Yunan tahvili almak istemiyor. Yani Yarı fiyatına bile e, verilse e, kimse almıyor. E, şimdi bu da tabii çok büyük bir sorun çünkü e, Yunanistan, e, dün şey söylemiş Alman Maliye Bakanı, Yunanistan'a yardım etmek, para vermek istiyoruz ama kipsiz bir kuyuya da paraları atmak istemiyoruz. Şimdi ben de yani başından beri söylediğim bu, bu strateji, bu planla bu işin içinden çıkamayacak. Yani bana sorarsan baştan Euro'dan anlaşmalı bir şekilde çıkması, buna karşılık da borçlarının silinmesi, üzerine bir soğuk su içilmesi gerekiyordu. Bunu yapmadılar. Hem bir taraftan şimdi mecbur oldular, bankalar olan borcun yarısı silinecek eğer bu işte paket sonuçta imzalar yani Avrupa Birliği ikna olursa. Diyelim imzalar atılırsa falan Bir takım taahhütler verilirse O da o da belli değil Ama diyelim öyle oldu Bu borçların yarısı silince Hala geride e, Milli gelirin %120'si kadar borç olacak Şu anda %160'ı Milli gelirin O %120'ü borç Zaten şu anda İtalya'nın borç oranı Ve İtalya çok daha Yunanistan'a kıyasla sağlam durumda Çok daha düşük bir bütçe açığı var Bir sanayi ülkesi her şeye rağmen Orada daha e, diyelim e, şey düzeltmeleri, daha sancılı düzeltmelerle belki bir miktar rekabet gücü kazanılabilir. İşte Monti iş gücü piyasasında reformlara girişti. Falan yani İtalya bu duruma rağmen İtalya'ya yönelik büyük kuşkular var. Yani Yunanistan'ın %120 borçla da işin içinden çıkması mümkün. Evet. Yani Yunanistan'ın aslında e, bir zamanlar e bütün dünyaya da armağan ettiği söylenen demokrasiden de vazgeçmekte oldu. ve toplumsal dokusunun da tamamen çözülmeye doğru gittiği çok endişe verici bir durum var aslında. Üzerinde ne kadar durursak fazla değil. Senin endişen haksız çünkü yani bu kılacak gibiydi. Çok endişe verici bir durum. Öte yandan bu evet. işsizlik demişken İspanya'da yani şeyde Yunanistan'da her iki gençten birinin işsiz olmasının evet. bir korkunç bir rakam. Bu sosyal doku evet. tamamen çözecektir herhalde. Buradan Türkiye'nin şeyine de geçebilir miyiz? İşsizlik rakamlarının, istihdam rakamlarının evet. yayınlanması. Bir de İngiltere'de son 17 yılın en yüksek işsizlik rakamlarına ulaşılmış diye evet. de bir haber var. Ama işte İngiltere'de tabii hala %8 küsur tablı rakam aslında. %8,5 tabii İngiltere evet. için çok yüksek bir rakam. Çünkü sonuçta Yükselem bir işsizlik. Evet. İngiltere'nin durumu da söyleyim hiç parlak değil. Ee, geçenlerde bunu radyoda bilmiyorum dile getirmiş miydik? Ben o zaman kasım ayında bir test şurusundaydım asistanlarımdan söylemiştik ve çok esaslı bir tez e, yapmıştı. Bu dan e, <gülüyor> o zaman pek tartışılmıyordu İngiltere'nin de aslında eee kamu borçlarının sürdürülemez olduğu çıkıyor o evet, analizlerden. Evet. Yani tabii bundan ibaret değil de Eee yeni sonuçlardan biri benim açımdan buydu. Evet, eksklüzif bu bu gerçekleşiyor. ve üç saat notunun da zaten negatifi aldı Modis. Çünkü İngiltere'de eee sorun şey çok yüksek. Eee üç yüksek fakat İngiltere'nin şeyi var şöyle bir tabii avantajı var euro da değil euro da olmadığı için pound biliyorsun değer kaybetti oradan bir rekabet gücü kazandı bir de euro da olmadığı için İngiltere Bankası yani Büyük Britanya Merkez Bankası görevini gören banka para basabiliyor yani aynı Federal Reserve gibi Amerikan Merkez Bankası gibi son derece gevşek para politikası uygulayabiliyor Avrupa Merkez Bankası bunu da tam yapamıyor. Çünkü gevşek para uygulasa Kuzey Avrupa istemiyor. Ee, sıkı para politikası uygulasa Güney Avrupa çöküyor. Yani e, bir takım avantajları var. Fakat temelde tabii ihracatının da önemli bir bölümü Avrupa pazarının olduğu için bu yıl da Avrupa e, geçen yıla kıyasla bir hayli daha düşük bir büyüme e, ortaya çıkacak. Yani geçen yıl 1.6 büyüdü bu yıl 0 civarında tahmin ediliyor ee, hani çökmese bile Yunanistan nedeniyle büyük bir kriz yaşanmasa bile sonuçta %0 büyüme tabii biraz daha İngiltere'de büyüme oranını düşürecektir ee, sonuçta orada da alamsilleri çalıyor fakat işsizliğe dönecek olursak yani evet. uzattık işsizlik ee, Türkiye'de mesela işsizlik, genç işsizlik oranı %18'in altına düştü bir ara bu kriz %22-23'e çıkmıştı Şimdi biz bunu bile tabii çok şey buluyoruz, çok vahim buluyoruz. Çünkü neredeyse iki katı yani ülke ortalamasının işte %9'su %10'un altında ortalama bakarsak %9.1 en son. E hemen hemen iki katı genç işsizlik oranı. Bu tabii çok olumlu değil. Ama yani %50'lerle karşılaştırdığı zaman Yunanistan'ın genç işsizlik oranıyla tabii çok düşük kalıyor. Fakat Türkiye'nin şöyle bir şansı oldu son iki yılda, şansı demeyelim de şöyle bir gelişme oldu. Bu kriz işsizliği patlattı ama onun ardından gelen çok yüksek büyüme, 2010 ve 2011'de işte %10 küsur, %8 küsur diğeri çok büyük miktarda istihdam yarattı. İkinci bir şey daha oldu, beklenmedik hoş bir sürpriz tarım istihdamı 2007'nin 2008'den itibaren artmaya başlamıştı. Bunun da tabii nedenleri ki ayrı bir tartışma konusu. Bizim görüşümüze göre betamda tarım fiyatlarındaki nispi artış önemli bir rol oynadı bunda. Kriz de tabii etki yaptı ama daha çok fiyatlar. Neyse tarım istihdamı da arttı. Şey de özellikle hizmetlerde kamu şey iyilince bütçe Reel faiz özellikle çok düşünce krizle birlikte yüzde 1-2'ye düştü reel faiz. İlk defa tarihi olarak yani tarihi olarak demeyelim de işte 1980'den açık piyasa ekonomisinden bu yana ilk defa Türkiye devleti bu kadar ucuz borçlanabiliyor. Bütün bunların yarattığı kaynaklardan kamu istihdamını da hızla arttırabiliyor. Hem eğitimde dünya kadar öğretmen alındı biliyorsun. Son riberilerde sağlık sektöründe ciddi artışlar oldu dedi çünkü istihdam artışları. Ya yani uzun lafın kısası hem yüksek büyüme hem de çok yüksek istihdam artışları işsizliği 3,5 milyonu geçmişti. Şimdiki 2,5 milyonun altına indirdi. İşte oran olarak da %14'leri geçen işsizlik şimdi %10'un altında. Yani büyük aslında başarı öyküsü işsizlik açısından. Fakat hala tabi düzey olarak bakarsak yüksek. Yani şu anda İşte Amerika'da, İngiltere'de çok yüksek deniyor işsizlik. <gülüyor> Türkiye'de işsizlik oranı bir puan üzerinde. Amerika, İngiltere'de. Ama onlar da yükselmişti. Bizde çok hızlı bir düşüş oldu. Önce yükseldikten sonra. Fakat bu böyle gitmeyebilir tabii. Evet. Yani ben Pardon. de son olarak asıl belki de orta vadeli olarak sormamız gereken asıl soru da bunun ne şekilde geliş, gelişeceği, nasıl gideceği konusunda? Evet. Şimdi tabii büyümeyle yakından ilgili tabii büyümenin istihdam yaratma kapasitesi de önemli ama büyüme daha tabii anahtar. Şimdi büyüme malum yani işte yumuşak mı olacak iniş, sert mi iniş? Evet. Tartışması devam ediyor. İşte yumuşak inişi bende olabileceği kanaatindeyim. Ben de daha çok Yumuşak inişçi kampında yer alıyorum cephesinde. Ama e, öngördüğümüz, tahmin ettiğimiz büyüme hatta arzuladığımız büyüme oranı %4. E şimdi %8 küsurdan %4'e düşerse, bu kadar istihdam yaratamazsın. Tabii onu yalnızca yarısı kadar istihdam yaratırsın. Ama iş gücü artmaya devam ediyor. Dolayısıyla yumuşak iniş senaryosunda bile ki sert inişçiler yani AMF daha çok dışarıdaki iktisatçılar, yorumcular %0'da 2 arasında bir büyüme öngörüyorlar 2012'de. Tabii bu durumda daha da beter olur ama %4'te bile benim tahminim ve beklentim işsizliğin önümüzdeki birkaç ay sonra yani istatistiklerde bunu görmeye başlayacağız. Önce yatay seyre geçecek yani artık düşmeyecek, duracak. Ondan sonra da hafif yükselecek. Tabii bu yani çok büyük bir şey değil, önemli değil. hani bu Eğer 2012 ile sınırlı kalırsa, sonra 2013-2014'te Türkiye daha yüksek, daha dengeli %5, %5'in üzerinde bir büyüme rejimine geçebilirse, evet işsizliği düşürmeye devam eder az da olsa. Ama bu da garanti değil. Bence esas önemli olan Türkiye'nin halen, bir sürdürülebilir, dengeli yani makro dengeleri gözükten kontrol edilebilir, finanse edilebilir bir cari açık düzeyinde %5'in üzerinde bir büyüme rejimini hala güvence altına alamamış olması. Çünkü sanayisinde rekabet gücü yeterli değil, yeterince teknoloji ileri değil, hala refah düzeyi büyük ihtimalle ortalama verimliliğin üzerinde çok ciddi reformlar gerekiyor teknolojiye, alt yatırıma, eğitime çok ciddi kaynaklar ayırmak ama bu kaynakları da istediğin kadar ayır bir de bunları doğru kullanmak lazım, doğru yönetmek lazım. Yani çok esaslı bir reform sürecine girmesi lazım Türkiye'nin ama biz biliyorsun başka işlerle şu anda uğraşıyoruz. Şu anda dediğim aslında kaç son yıllarda reform reform tamamen ikincil işte KCK Dağlalar, ondan sonra e, mit soruşturmaları, e, bombalamalar, uludereler ve aile kik soruşturmaları. Ve kik, kik, kik soruşturmaları. diye söylemiyorum ama bu Kürt sorununu yani bir an önce bir çözüm yoluna sokmadıkça e, bu enerji e, tabii ki bu siyasi gerginliğe, siyasi e, çatışmalara gidecek ve ekonomik reformlara yeterince enerji kalmayacak. Evet yeni reformların e, demişken de bu ihalelerdeki büyük vurgunlar haberi de şimdi giderek Ya felaket büyük... dün Ahmet Altan'ın yazısı çok ilginçti yani gazeteler diyor nasıl oldu da bunu bu kadar görmezden geliyorlar kurdun kuzu'ya teslimi evet. e, diyor çok kasıldım Ahmet Altan'a hakikaten ihaleleri gözetmekle <gülüyor> sorumluluk kuruma <gülüyor> Polis baskın yapıyor ve insanı gözaltına alıyor herhalde. Çok güçlü delilleri var. Evet. Bakalım ne olacak? 70 tane ihaleye şey karıştırıldı. 100 olmuş karıştırıldı. Bugün 100 100 olmuş. Ve 1 milyar 1 milyar Türk liralık vurgu. Yani orada da Adalet Kalkınma Partisi malum yani reformlardan söz açtık. En çok direndiği reform bu ihale yasası oldu. 30 defa değiştirdi. Bir türlü Avrupa standartlarını bu yasada kabul etmeye yanaşmadı. Ve Ahmet Altan çok doğru bir noktaya parmak basıyor. Epe MHP kıyameti koparıyorlar başka konularda. Mesela en son bu işte MIT yasasıyla ilgili 250'deki değişiklikle ilgili kıyamet kopuyor. Demokrasinin sonu deniyor. İşte otoriter rejim kuruluyor. Sivil darbe deniyor. Laflı havalarda uçuşuyor ama Bu ihale meselesinde bence EPE'nin MHP'nin ortolara çıkıp bu ne rezalettir bu ihale kanunu adam gibi düzenleyin bu ihalelerde büyük yolsuzluklar dönüyor diye ben bağırıp çağırdığını duymadım. Ben buna bir de müsaade ne BDP'yi de eklemek isterim. Onlardan. Evet da. çünkü onun da belediyeleri var ve bu işler yani böyle dönüyor ne herkes memnun bu şartta yani. Evet ama bu çöküşün de işareti olabilir. Peki e, Yani evet <gülüyor> sonuçta tabii Yunanistan'da karşılaştırmak istemem ama yani bu, bu ileride 5-6-10 yıl sonra a, e, yavaş yavaş siyasetle fesüeter çürüme yaygınlaşırsa yani Yunanlılar kadar biz becerikli olamayız. Avrufalılar ya, bize kıyak geçmez ama biz de çöküntünün eşiğine geliriz. Yani tek bir... E şeyde dosya da 100 ihalede 1 milyarlık vurgun tespiti de yani artık boyutun çok ürkütücü evet. bir noktaya ulaştığını gösteriyor doğrusu. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ben Bu teşekkür görüşürüz. ederim. İyi yayınlar. Görüşürüz.